630. Konu, Ebu Bekir kendisinden sonra halife olmasını istediği Hazreti Ömer'e bazı öğütler vermesi, Hazreti Ebu Bekir hilafeti kendisine devretmek istediğinde Hazreti Ömer'i çağırtarak ona şunları söyledi, seni, gece gündüz çalışmayı gerektiren ve insanı çok yoran bir görev vermek için çağırttım, ey Ömer, Allah'tan kork, emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçın, takva sahipleri kurtuluşa ermiş olup bütün tehlikelerden korunmuştur. Sana halifeliği devrediyorum, onu ancak hakkını verebilecek olanlar alabilir, kim başkalarına hakkı emredip kendisi batılla amel eder, yine başkaları için iyiliği emreder kendisi kötülük yaparsa emniyeti kesilir, amelleri boşa çıkar, başlarına halife olduğun zaman elinden geldiğince karnını onların mallarıyla şişirmemeye ellerini Müslümanların kanlarından korumaya, ırz ve haysiyetlerini ayaklar altına almamaya gayret et, güç ve kuvvet sahibi ancak Allah'tır. Vefatından önce Hazreti Ebu Bekir şöyle vasiyet etti, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, bu, dünyadan ayrılıp ahirete kavuşmak üzere olan Ebu Bekir Sıddin yapmış olduğu en son ahittir. O bu ahdi kafir olanların iman ettiği, facillerin ve günahkarların takvaya sarılıp yalancıların doğru söylediği bir zamanda yapıyor, ben kendimden sonra Ömer'i halife olarak seçiyorum, onun adaletle hükmedeceğine inanıyorum.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 Hz. Ebu Bekir'in hilafeti kendisine devredeceğini anlayan Hazreti Ömer, benim halife olmaya ihtiyacım yoktur, dedi. Hazreti Ebu Bekir de şunları söyledi, senin halife olmaya ihtiyacın yoksa bile halifeliğin sana ihtiyacı vardır. Sen Hazreti Peygamber'i gördün, onun sohbetinde bulundun, onun Müslümanları kendi nefsine nasıl tercih ettiğini gördün, öyle ki bize hediyeler gönderir, biz de bunları tükettikten sonra fazlasını onun ailesine yardım olarak verirdik,